831. konu. Am İbnül As'ın Hazreti Peygamber'e çok soru sormuş olmaktan pişmanlık duyması. Am İbnül As şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber topluluk içerisinde kalplerini kazanabilmek için kavmin en şerli kişilerine dönerek konuşurlardı. Bir keresinde bana bakarak konuştukları için kendimi kavmin en hayırlısı zannedip "Ey Allah'ın Resulü, ben mi hayırlıyım yoksa Ebubekir mi?" diye sordum. Hazreti Peygamber "Ebubekir daha hayırlıdır." dediler. Bu kez, ey Allah'ın Resulü, ben mi hayırlıyım, yoksa Ömer mi, diye sordum. Ömer hayırlıdır, buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, ben mi hayırlıyım, yoksa Osman mı, dediğimde de, Osman hayırlıdır, buyurdular. Bundan sonra bir kişinin daha adını verdiğimde Hazreti Peygamber cevap vermeyerek yüzlerini çevirdiler. O zaman ben pişman olarak hiç soru sormamış olmayı istedim.